Auzubillahiminash-şeytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Saygıdeğer dinleyenler Riyazu Salihin hadis kitabımızın 8. babı olan istikamet ile ilgili ayet ve hadisleri aktarmaya çalışacağız Hud suresi ayet 112'de Rabbimiz buyuruyor sana emredildiği gibi dost doğru ol yine Fusfile suresi ayet 30 ila 32. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost doğru bir hayat yaşayan kimselere Rahmet melekleri inecek ve onlara şu ilahi müjdeyi verecektir. Korkmayın, üzülmeyin. Size Allah tarafından söz verilen cennet müjdesiyle sevinin. Biz hem bu dünya hayatında hem de ahirette sizin dost ve yardımcılarınızız. Çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Rabbinizden bir karşılamaz ziyafeti ve sınırsız bir lütuf olarak Cennete gelecek ve orada canınızın çektiği her şeye, arzuladığınız her nimete sahip olacaksınız. Yine Ahkaf suresi ayet 13 ila 14'te Rabbimiz buyuruyor: "Bizim önünde boyun eğeceğimiz biricik Efendimiz Rabbimiz Allah'tır" diyen, sonra da bu inancı uygun dost doğru bir hayat yaşayan kimseler yok mu? Onlar hesap günü. Ne korkuya kapılacaklar ne de üzülecekler. İşte onlar cennet halkıdır ve yaptıkları iyiliklerin mükafatı olarak sonsuza dek orada kalacaklardır. Süfyan bin Abdullah radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselama gelerek ey Allah'ın elçisi, İslam hakkında bana öyle özlü bir söz söyle ki, bir daha senden başka hiç kimseye sorma ihtiyacı duymayayım dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Düşünce ve tasavvurunu Kur'an'ın ortaya koyduğu tevhid inancıyla şekillendir. Söz ve davranışlarında daima dürüst, doğru ve samimi ol. Bunu yaparsan en güzel Müslümanlığı yaşamış olursun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bütün işlerinizde orta yolu tutun. Gevşekliğe kapılıp ibadetlerinizi ihmal etmeyin. Fakat Allah'ın rahmet ve cennetini kazanma gayretiyle aşırı gidip kendinizi zorlamayın. Cenneti kazanmak istiyorsanız İslam'ı Kur'an ve sünnet ölçüsüyle belirlenen Mutedil bir çizgide yaşayın ve sözlerinizde, davranışlarınızda dost doğru olun. Şunu iyi bilin ki hiçbiriniz yaptığı ibadet ve iyilikler sayesinde kurtuluşu hak edemez. Sahabiler sen de mi ya Resulallah diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evet Allah lütuf ve rahmetiyle beni bağışlamış olmasaydı ben de kurtulamazdım. O halde Allah sizden ne kadar ibadet etmenizi istiyorsa o kadarını yapın. Aşırı gitmeyin. Allah'ın istediği miktar ve şekilde ibadet ederseniz onun hoşnutluğunu ve dolayısıyla ebedi saadeti kazanmış olursunuz buyurdu. 9. Bab Tefekkür Sebe suresi ayet 46 ve 47'de Rabbimiz buyuruyor ey Muhammed inkarcıların vicdanlarına iç dünyalarına seslenerek de ki bakın size bir tek öğüdüm var İster toplu halde birkaç arkadaş kafa kafaya vererek ister tek başınıza sessiz ve sakin bir ortamda Allah'ın huzurunda durun ve samimi olarak bir düşünün kişisel arzu ve çıkarlardan soyunmuş Önyargılardan arınmış bir halde inancınızı yeniden gözden geçirdiğinizde vicdanınızın derinliklerinden şu sesin çınladığını duyacaksınız. Çocukluğundan beri tertemiz ahlakını yakından tanıdığınız bu arkadaşınız asla bir deli değildir. O ancak zalimleri bekleyen şiddetli bir azaba karşı sizi uyaran bir elçidir. Yine Ali İmran suresi ayet 190 ve 191'de Rabbimiz buyuruyor. Doğrusu göklerin ve yerin o muhteşem yaratılışında ve gece ile gündüzü mükemmel bir uyum ve düzen içerisinde birbiri ardınca gelişinde aklı ve vicdanı ve sağduyusu olanlara Allah'ın sonsuz kudret, adalet ve merhametini gösteren nice deliller vardır. Onlar ki ayaktayken, otururken ve hatta dinlenmek için uzanıp yatarken sürekli olarak Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin akıllara durgunluk veren o muhteşem yaratılışındaki hikmet ve anlamı üzerinde derin derine düşünürler. Ve Allah'a şöyle niyaz ederler. Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları hikmet ve amaçtan yoksun olarak yaratmış olamazsın. Çünkü sen abest iştigal etmekten uzaksın. Yüceler yücesisin. Hikmet ve adaletinin gereği olarak cennette haktır, cehennemde haktır. O halde bizi cehennem azabından koru Ya Rab. suresi ayet 17 ve 21 arası Rabbimiz buyuruyor. Çöl yolculukları için en uygun özellik ve yeteneklerle donatılmış olan develere bakmıyorlar mı? Nasıl muhteşem bir sanat ve tasarım harikası olarak yaratılmış? Milyarlarca galaksi içinde barındıran gökyüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl akıllara durgunluk veren mükemmel bir sistem halinde yükseltilmiş? Başı bulutlara değen dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl yere sapasağlam çakılmış? Bütün canlıların türlü nimetle imkanlarla donatılarak, Huzur ve güven içinde yaşadığı yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl halı gibi önlerine serilip döşenmiş? O halde ey peygamber ve onun izinden yürüyen İslam davetçisi. Bu ayetleri okuyarak insanları uyar fakat inatçı zalimleri ikna edeceğim diye de kendini yiyip bitirme. Çünkü sen yalnızca bir uyarıcısın. Muhammed suresi ayet 10 Rabbimiz buyuruyor. Peki onlar geçmişte helak edilen medeniyetlerin yeryüzünde bıraktıkları haberleri, yerle bir olmuş şehir kalıntılarını dolaşıp da kendilerinden önceki isyankar toplumların medeniyetlerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Allah'ın onları nasıl yok ettiğini görüp ibret almıyorlar mı? Zulüm temeline dayanan sistemlerin ayakta kalmayacağını anlamıyorlar mı? Düşünmüyorlar mı ki? Çağdaş kafirleri de aynı son beklemektedir. Evet muhterem dinleyenler, bu konuda daha pek çok ayet-i kerime var. Konuyla ilgili hadis, Akıllı kişi, mahşer günü hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeken ve ölümden sonraki hayat için çalışan kimsedir. Akılsız kişi de arzu ve heveslerin peşine düşen, ve sonra da bir takım kuruntularla, boş temennilerle kendini avutarak Allah'tan dileklerde bulunup duran kimsedir. 10. Bab Hayırlı işlere Teşvik Bakara Suresi 148 Rabbimiz buyuruyor. Her toplumun hayatına yön veren, değer yargılarını oluşturan bir inanç sistemi, yöneldiği bir kıblesi vardır o halde. Allah'a kulluk noktasında yapabildiğinizin en iyisini en güzelini ortaya koyarak hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Unutmayın her nerede olursanız olun Allah hepinizi hesap gününde toplayıp bir araya getirecektir. Hiç kuşku yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Ali İmran Suresi Ayet 133 Haydi, Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve eni göklerle yer kadar geniş olan cennete girmek için birbirinizle yarışın. Fakat oraya girebilmenizin bir şart var. Bu cennet, kötü davranışlardan titizlikle sakınıp korunan kimseler için hazırlanmıştır. Ebu Hurayre, an, Peygamber aleyhisselatü vesselamın Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Hayırlı işler yapmakta acele edin. Zira sizler Allah yolunda yapmanız gereken bu çalışmaları terk ettiğiniz takdirde meydan kafirlere zalimlere kalacak. Ve karanlık geceler gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman inkarcılık o derece etkili olacaktır ki kişi sabah mümin iken akşama kafir olacak Akşam mümin iken sabaha kafir çıkacaktır. Küçük bir dünya menfati karşılığında dinini satacaktır. Ukbe bin Haris radıyallahu an şöyle diyor: Bir keresinde Medine'de Peygamber aleyhisselatu vesselamın arkasında ikindi namazını kılmıştım. Peygamber aleyhisselam Selam verip namazı bitirdi ve hızla yerinden kalkıp safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat peygamber aleyhisselamın bu telaşlı halinden endişeye kapıldı. Peygamber aleyhisselam kısa bir süre sonra döndü. Kendisinin bu acele davranışından dolayı halkın meraklanmış olduğunu görünce şöyle buyurdu. Evet evde dağıtılması gereken, Zekat mallarından bir miktar altın bulunduğunu hatırladım da namazımda zihnimi meşgul ederek beni Rabbimi anmaktan alıkoymasını istemediğim için hepsini fakir fukaraya dağıtılmasını emrettim. Buhari'nin bir başka rivayetinde ifade şu şekildedir. Evde sadaka olarak dağıtılacak bir miktar altın bırakmıştım onun bu gece evimde kalmasını uygun görmedim. Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşında sahabeden biri bir yandan elindeki hurmaları yerken bir yandan da Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü şimdi Allah yolunda savaşır ve öldürülürsem ahirette nerede olurum diye sordu. Peygamber aleyhisselam cennette cevabını verdi. Bunun üzerine cennet aşkıyla coşan adam Elindeki hurmaları fırlatıp atarak savaşa daldı ve şehit oluncaya kadar kahramanca savaştı. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a gelerek "Ey Allah'ın elçisi, en çok sevabı olan sadaka hangisidir?" diye sordu. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Sağlığın, gücün yerinde ve cimriliğin üzerindeyken Fakir düşmekten endişe edip daha çok zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Sakın bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar filana bu kadar miras bırakıyorum diyeceğin zamana erteleme. Çünkü o zaman artık iş işten geçmiş ve o mallar zaten falanın ve filanın olmuştur. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam Uhud savaşında eline güzel ve gösterişli bir kılıç alarak bunu benden kim almak ister diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp ben ben diye cevap verdiler. Allah'ın elçisi bu defa peki hakkını vermek üzere onu kim almak ister diye sordu. Bunun üzerine herkes durakladı fakat Ebu Ducane radıyallahu an hakkını vermek üzere onu ben alıyorum ey Allah'ın Resulü diyerek kılıcı aldı. Sonra düşman saflarına daldı ve o kılıçla müşriklerin kellelerini ikiye ayırdı. Tabiyün neslinin büyük alimlerinden Zübeyr bin Adi şöyle diyor: "Bir gün Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yanına giderek ona Haccacın yaptığı zulümlerden şikayet ettik Enes dedi ki Rabbinize kavuşuncaya kadar zalimlere karşı mücadelenizde sabredin. Zira Müslümanlar yeniden toparlanıp yeryüzünde adaleti sağlayan hakim bir güç olarak ortaya çıkıncaya dek her gelen gün bir öncekinden daha kötü olacaktır. Ancak her fitne döneminin ardından Allah nurunu tamamlayacak ve İslam bütün dünyaya yeniden barış ve huzur ortamı getirecektir. Ben bunu bizzat Peygamber Aleyhisselatu vesselam efendimizden duydum. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanı iyilik ve ibadetten alıkoyan şu yedi şey gelip çatmadan önce hayırlı işler yapmakta acele edin.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 Evet sayıdeğer dinleyenler hadis isnadında yer alan Muhriz bin Harun sebebiyle zayıftır. Muhriz hadis imamları tarafından zayıf ve metruk kabul edilmiştir. Ancak hadisin manası doğru olup benzer mana ifade eden şahitleri vardır. Bunu da bilgi olarak vermiş olalım. Yine Ebu Hureyla radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hudeybiye dönüşünde Peygamber aleyhissalatü vesselam Kureyşi ve diğer Arap kabilelerini sürekli Müslümanlar aleyhinde kışkırtarak fitne çıkartan ve artık bir çıbanbaşı haline gelen Hayber Yahudilerinin üzerine yürüdü. Fakat Kamus Kalesi Hayber Savaşı'nda çok şiddetli bir direniş göstermişti. Fetihten ümit kesilmeye başlandığı bir sırada Peygamber aleyhisselam eline bir sancak aldı ve bu sancağı Allah'ı ve peygamberini seven ve Allah'ın kendisine fetih nasip edeceği bir yiğide vereceğim buyurdu. Ömer radiyallahu anh diyor ki ben hayatım boyunca sadece o gün kumandanlığı istedim. Bunun için belki beni çağırır ümidiyle kendimi peygamber aleyhisselama göstermeye çalıştım. Fakat peygamber aleyhisselatü vesselam Ali bin Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek yürü ya Ali. Allah sana zaferi nasip edinceye kadar sağına soluna bakmadan yürümene devam et buyurdu. Ali derhal hareket etti fakat birkaç adım attıktan sonra aklına bir şey gelmiş olmalı ki durdu. Ve arkasına dönmeden ve gözlerini hedeften ayırmadan ey Allah'ın elçisi onlara hangi şartlar çerçevesinde savaşayım diye sordu. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlara... Teslim olup silahlarını bırakıncaya veya Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Eğer bu şehadeti kabul ve ikrar ederlerse artık onlarla savaşmazsın. Çünkü o zaman düşman konumundan çıkmış böylece canlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Ancak adam öldürmek... Hırsızlık yapmak gibi cezayı gerektiren başka bir suç işlemişlerse o zaman başka. Sana düşen onların beyanlarına ve elindeki delillere göre hüküm vermektir. Onların gizli niyetlerinin iç hallerinin hesabını görmek ise Allah'a aittir. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah.